Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Ben Utku Göker Küçük. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlere geçen haftanın spor olaylarına kısaca değinip tabii ki Dünya Kupası'na geçeceğiz. Ve Dünya Kupası sohbetimizi de şu anda Rio'da e, bizlere eşlik eden sevgili Volkan ile gerçekleştireceğiz. E, sevgili Volkan şu anda hatta ve kendisine bir merhaba diyoruz. Merhabalar sevgili Volkan. Merhaba Merhaba diyor ee, Evet Volkan e, Rio'da bir haftayı geride bıraktın e, Senden en son e, konuştuğumuzdan beri e, Bir hafta nasıl geçti? Rio'da havalar nasıl? E, Dünya akmasına 3 gün kaldı Perşembe günü her şey başlayacak e, İstersen bir e, Rio özeti alalım senden Ondan sonra da sohbetimize devam edelim Rio'da hava sıcak Geçen hafta da belirttiğim gibi Bugün özellikle daha fazla bir sıcak var ee, Rio'daki hani maçlarım e, sıcak bir havada geçeceğini söyleyebilirim. Diğer maçlarda da benzer bir hava sıcaklığının olması çok mümkün. Ee, ama Rio'daki hani bir haftam ve hava sıcaklığından öte şu anda gerçekleşmekte olan e, büyük bir eylem var Sao Paulo'da. Sao Paulo'da metro çalışanlarının gerçekleştirdiği bir eylem bu. E, beklediğimi söylemiştim. Hani geçen hafta ki programda da bu eylemin devam edeceğine dair e, görüşmeler de yapmıştım metro çalışanlarıyla ufak tefek. E, ve bu sabah e, itibariyle 2-3 gündür, belki de 4 gündür devam eden e, metro çalışanları eylemi bu sabah en büyük e, olaylı haline döndü. Birkaç gün önce bilgisayarın altısındaki e, eylemlerden bir tanesinde de e, polisle çatışmalar yaşanmıştı. Metronun içinde gerçekleşiyor bu arada bu bütün eylemler. Bu arada e, ambulans kesinlikle sokağa yakın bir yerde tam e, ofta edeyim ama sokağa yakın bir yerde duruyorum ve şu anda Evet, olaylar Rio'da varmış şey ama Rio'da şey, safalığı devam edildi ben bir müsaadenizle safalığı da metro çalışanları e, habahtan itibaren eylemde olduklarını söylemiştim ve yani, Rio'nun bütün e, 65 istasyonundan 35'i kapalı 35'i kapalı e, çalışmıyor vaziyette çalışanlar da e, yeterli bir ulaşımı sağlamak konusunda. O yüzden insanlar mecburen tokadetilmiş e, durumdalar ve otobüsleri kullanmak e, zorunda kalıyorlar. E, bu da haliyle büyük bir trafik yaratıyor e, Sağpağlı'da. Sağpağlı'da bir e, durum bu şekilde ve yani, polisle çatışmalar halinde geçiyor şu anda bu e, süreç. Evet. Ee, bağlı... tane çalışanı işimden atıldı, eylem yapıldığı için, bu da zaten başka bir problemi beraberinde getiriyor. Ee, bu kapalı olan hatlardan bir tanesi de Korinca Arena açılış maçının yapılacağı stadyumlara giden yollardan bir tanesi üzerinde e, cihat e, ve eğer açılış günü de bu eylem devam eder, metro çalışmazsa. İnsanlar bu stadyuma ulaşmakta çok büyük zorluk çekecekler. 1000 kişinin üzerinde bir kapasitesi varsa, ki sadece e, taraftarların dışında, işte, e, medya çalışanları, bu, bu kuponu yayıncılığını yapacak kuruluşlar veya diğerisi işte gönüllüler, bu için organizasyonda bulunan kişiler yani ya da o günle tariyi kullanacak, kullanarak stadyuma geçmek diye olanlar bayağı bir sıkıntı yaşayacak. Ee, başka bir yöntem var mı stadyum'a gitmek için? diye konuşursak, düşünürsek e, arabayla 45 dakika mesafede şehir merkezine. Yani İthakere Stadyu şehrin çok uzağında kalan bir stadyum. O yüzden yani 4 kişilik araçla özel arabayla gitmek bir sıkıntı e, mesafe dakika açısından bir sıkıntı. Eğer bir metro olmakta herkes arabalara yüklenirse trafik olacak. Otobüsle gitmek mümkün mü? Otobüsle gitmek de bir buçuk saat kadar sürüyor. Zaten metro ile gitmek bile aşağı yukarı bir saatten fazla alan bir süre. Buradan internet üzerinden kontrol ediyorum. Evet bir buçuk saat istemiş Avenida Paulista'dan en geniş cadde merkez cadde olarak kullanılan Sao Paulo'daki caddeden de protesto ulaşmak metro eylemleri devam ettiği sürece zor oluyor benziyor. Ee, şu an bu Sao Paulo'da gibi herkes sokakta ve bütün Brezilya medyasında televizyonlar özellikle e, helikopter kullanımı da Sao Paulo'da yaygın olduğu için her televizyonu var. Yukarıdan görüntülerle Sao Paulo'daki görüntüleri e, aktarıyor ve sokaklar bomboş. Dedik, bunu söyleyebilirim Sağpağlı için. Evet Sağpağlı o Dünya Kupası maçlarının oynanacağı en önemli şehirlerden bir tanesi. E, bakalım Perşembe gününe kadar e, söz konusu Grevson erecek mi? E, metro hattı devreye girecek mi? E, sanırım tabii ben şu anda tam daha edemiyorum ama muhtemelen Galatasaray'ın Arena Stadı gibi bir yerde konuşulan bir stad var ve e, Arena Stadı'na da metro olmadan e, insanların gitmesi e, şu anda İstanbul'da son derece zor. Yani böyle bir benzetme yapabiliriz herhalde. Evet aynen, aynen dediğin gibi Hı -hı. bir yerde bayağı uzakta ve işte aynı şekilde nasıl ki Seyran Töp'e senti bir senter dönüşüme uğradıysa stadyumla birlikte aynı şeyler orada da e, yaşanıyor bir bir bomba gezmesi lazım harika. Evet, eee sen de maşallah her hafta farklı bir grev, eylem ve protesto haberiyle bizimle birlikte oluyorsun. E, muhtemelen bu evet, eylemler New York'ta sırasında da onu, onu devam söyleyeyim. edecek. Evet, evet. Rio'da da geçen hafta 7'sinde eee olduğu yanılmıyorsam 7'sinde de bir eylem gerçekleştirildi burada ya 6'ya 7'ye yine şehir merkezinde e, bir grup eğlendiklerin katıldığı ya yani şöyle bir 500 kişinin katıldığı diyebilirim ee, Rio Branco caddesini e, kapatıp eğlən gerçekleştirildi ama şöyle de bir tartışma içinde olduklarını e, öğrendim buradaki Brezilyalı dostlarımlarla yani futbol bizim kültürümüz biz futbolu izleyip eğlenip kutlayalım maçlarımızda gayet Coşkulu bir şekilde e, takibi, takibimizi gerçekleştirelim ama tabii ki FIFA'yı da eleştirmeye devam edelim diyorlar. Yani onlar da kupa yaklaştık ya buradaki halk e, eylem bir kesimde. bu tartışmaları daha hararetli bir şekilde yaşıyor. E, arada kalma durumu olması aslında gayet normal çünkü evet dediğimiz gibi 64 yıl sonra Brezilya'da Dünya Kupası için 1950'de düzenlenmişti. Daha önce Uruguay kazanmıştı o kupayı. Bu sefer Brezilya kendi evindeki bir şampiyonu da, turnuva da şampiyon olmuş istiyor. Evet, Ve e... aslında bu kupayı çok kararlı bir şekilde istiyordu. Bir tane şöyle ilginç bir haberimiz var. 6 e, 6'ında altı, çıkmış bir haber bu. 6 e, Kupanın başlamasına da 3 gün kaldı ve e, üretilen biletlerde, biletlerin üzerinde yazan numaralarda e, hatalar olduğu ortaya çıkmış. E, bu hatalı bilet satılan kişi sayısı 1300 küsür kadar. E, Şıkadan'ın da yaptığı yani organizasyon yaptığı açıklamada 2.2 milyon bilet sattık. 1300 kadar bilet pek hata, çok büyük bir hata değil e, demişler. E, ancak hala bilet değişimi için bu hatalı biletlere sahip olan taraftarlar gerekli işlemi gerçekleştirmemiş durumdalar. Çünkü bileti değiştirmek için o maçların oynanacağı stadyumlara, dişelere gitmeleri gerekiyordu. Ancak stadyum e, inşaatları hala devam ettiği için bu pek mümkün Olmadı. E, galiba e, hepsine e, mail üzerinden ulaşılmış, organizasyon tarafından bilgilendirme yapılmış ve yüksek ihtimalle bu hatalı biletleri değiştirmek için e, maç günü işlemi gerçekleştirebilecek taraflarla bir de böyle enteresan bilet basımı hatası var. Evet e, bu da ilginç bir durum. Koskoca FIFA'nın yıllardır yani bu biletler zaten e, yaklaşık bir yıl önceden satışa çıkartılmıştı. Böyle bir hata alması da enteresan diyerek e, biraz da grupları değerlendirelim diyoruz. E, geçen hafta hatırlarsanız evet. ilk dört grubu değerlendirmiştik ABCD gruplarını. Şimdi gerek alan dört grubu kısaca e, bizi neler bekliyor, saha içinde bizi neler bekliyoru. Ee, sevgili Volkan'la konuşalım ee, E grubun ile devam edelim hikayemize. Ee, e grubu İsviçre'nin ve Fransa'nın olduğu grup ee, Honduras ve Ekvator da var. Ee, bu grup hakkında ne düşündüğünü kısaca alayım senden Volkan sonra ben de devam edeyim Ben gruplara geçmeden önce küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Geçen hafta verildi, bilgiyi düzeltmek istiyorum Kolombiya'da James Rodriguez geçen sene Türkiye'ye gelip o 20 şampiyonasında oynamıştı. demiştim. Hmm. Ee, ...yanlışlıkla Juan Quintero ile karıştırdım kendisini. Ee, i̇kisinin de yaşlarının ve adlarının birbirine yakın olması benim karıştırmaması neden oldu. Onu sonradan fark ettim ve hepimizden ayrıca şimdi bilmecilerden özür diliyorum bu konuda. Ama evet. yine de bu bizim James Rodriguez'e Juan Quintero, Colombia'nın e, hücum gücünü çok arttıracak iki isim. Gelelim A e grubuna. A e grubunda Ekvator, Pistich ve Honduras ve Fransa var. Fransa'da büyük kayıt Riberi yok. Kadrodan çıkartıldı. Fransa Riberi ile ya da Riveri sizle olsa ben e, gruplardan çıkması çok zor. Yani zorlarak grubu çıkacağını düşündüğüm bir takımdı. Şimdi Riberi'nin olmaması işlerini daha da zorlaştıracak. Çünkü Samir Nasri de yok. İkisi de takımın lider e, oyun kurucu isimleriydi. Onların yokluğunda bu işi becerebilecek olarak Johan Cabrera ve Mathieu Valdeuena göze çarpıyor. Ee, Antoine Griezmann tabii ki onu ekleyelim. Real Tosyadatta muhteşem bir sezon geçirmişti. Belki o bu e, sakatlıkları lehine çevirebilir. Ol Pogba'yı da eklemek lazım. O daha defansif oynadığı için bugün konusunda birazcık e, Griezmann daha öne çıkabilir. Zübren'in yerine Morgan Schneider'li dahil edildi. Onun da şöyle bir açıklaması vardı. Zübren'i sakatlandıktan sonra de beni aramış ama numarayı bilmediğim için açmadım öncelikle. Diye bir demeç vermiş ama sonrasında mutlu haberi de bu şekilde aldı. E, Fransa'nın en büyük problemi e, uzun süredir 98'den 2000'den bu yana. Kendi kulüplerinde çok iyi oynayan sporculara sahipler ama bir araya geldiklerinde başarılı olamıyorlar. Onu eklemek lazım. E, Honduras'a geçelim. Honduras e, Orta Amerika grubundan gelen bir takım. Dünya kutularına zaman zaman katılma başarısı gösteren bir takım. Orada göze batan oyuncu Jerry Benson, e, söyleyebiliriz. Sporvet'te. tehlike ki yaratabilir resitlerine. E, yani Zor bir sonraki süre geçmeleri. Çünkü e, Ekvato ve İsviçre gibi zor e, takımlarla e, Honduras'la Fransa'da ilk maçını oynayacağız. Honduras'ın ilk maçından e, yani puan toparması zor gözüküyor. Ne kadar Fransa'ya çok şans vermesem de. İsviçre'ye gelelim. İsviçre e, Osman Hüsvalt'in etkisiyle bence bu gruptan birinci çok da yetenekli ve iyi spozlara sahipler. Uzun süredir beraber oynayan spozlara sahipler. Ve gruplarından da, Avrupa Eylemesi gruplarından da direkt olarak şampiyonaya gelme şansını elde ettiler. Tek dezavantajları zaman takipçileri uzun zamandır... E, e, Oynamayan mesela takımında Şakir'i var. Onların e, Şakir'in performansı biraz etkili olabilir. Bugün daha 2 adına. Gökhan İmler, Eren Berdiyok, Türk Atalık, Dolcular Takım'da yer alacaklar. Böyle bildiğim kabille Eren Berdiyok'u göremedim sadece. Bilmiyorum. Gökhan İmler takımın kaptanı onu söyleyelim. Reta Ziggler'de Fenerbahçe'den evet. tanıtıyorum oda Kadro'da yer alacak. Ben bu grupta Ekvador'dan da bahsedelim tabii. Ekvador'da geçen sene eden oyuncuların numarasını, bir an beni sevdiyanılmıyorsa, oyuncuların numarasını ifadadan taleple kullanmak istemediklerini söylediler. Faya ancak şakına izin vermedi. O numarayı Felipe Caixa'yla diyecek. Ki oda takımın en tehlikeli oyuncularından bir tanesi. Antonio Valencia gibi Manchester'dan bildiğimiz tehlikeli bir isim. Eh, hissi. Ee, e grubunda sanki İsviçre birinciliği alır ve Fransa'yla Eclatör ikincilik için mücadele eder gibi geliyor bana. Ve ee, E grubu da yani E grubu ile alakalı olarak açıkçası e, kısaca söyleyeyim İsviçre ve Fransa hiçbir zaman benim çok sevdiğim ülkeler olmadılar. İsviçre şu anda dünya sıralamasında 6. olmasına rağmen sadece futbol anlayışına değil ülke yönetimi olarak da açıkçası e, ülkedeki göçmenlere ve azınlıklara yönelik çıkardıkları yasalarla e, milli takımın çoğunluğunu oluşturan futbolcu e, ekseriyetinin aksine tutum sergileyen bir e, politika izlemeleriyle açıkçası çok da İlgimi çeken ülkeler değiller benim. Ben bu grupta Ekvadorla Honduras'ı kendime daha yakın görüyorum. Ee, umarım başarırlar. F grubu Bosna'nın grubu. Ee, açıkçası F grubuna birbirine hiç benzemeyen dört takım var desek yeridir. Arjantin, Bosna, İran ve Nijerya. E, Nijerya aslında altyapılarda yıllarca çok önemli başarılar elde eden bir takım. E, 15 kez yapılan 17 yaş altı dünya şampiyonalarının iki tanesini kazandılar. Hatta 2013 yılındakini de kazanmışlardı. Yani altyapıda müthiş bir çıkışları var ancak e, bunu Nijeryalarda da kabul ediyor. Üst yapıya oyuncu çıkarttıkları zaman oyuncular kendi o yeteneklerini sisteme entegre etmek e, gayesiyle kendileri biraz törpülüyorlar. Bunun son örneği John Obi Mikel. Mikel altyapılarda ve e, İngiltere gelmeden önceki döneminde teknik kapasitesi çok üst düzey bir oyuncuyken e, Chelsea'de sıradan bir orta saha oyuncusunun haline dönüştü. Umarız Nijerya'nın bu gidişatı böyle olmaz çünkü 1994 ve 98 yılındaki Nijerya bu Nijerya değildi. E, Bosna e, tarihinde ilk kez katılıyor bu Dünya Kupası'na ve... E, bu Dünya Kupası'nda ilk kez katılan bir takım var. O da Bosna. Daha önce sadece bir takımın ilk kez katıldığı bir Dünya Kupası olmamıştı diye bir enteresan cümle kurabilirim. Bosna açıkçası tüm oyuncuları, ülkesi ülkenin olduğu gibi oyuncuları da 90'lı yıllardaki savaştan çok çeken bir ülke. Baktığımız zaman Vedat İbiseviç takımın en önemli iki forvetinden bir tanesi. Ee, babasının köyü yakılmıştı sadece 7 yaşındayken. Ee, Haris Meduniani'nin babası öldürülmüştü hatta ee, şu Türkiye'de de forma giyen. Ee, baktığımız zaman e, Zukanoviç e, o da önemli bir e, oyuncusu Bosna takımının. O da Saraybosna'dan e, kalkan son trene binerek hayatını kurtarmış bir futbolcu böyle hikayeler barındırıyor Bosna Safet Sušić, eee Safet Baba. oranın lideri, takımın teknik adamı, eee Bosnalılar ona tapıyor ve Safet Sušić önderliğinde buraya kadar geldiler. Bundan sonra bakın neler yapacaklar. İlk maçlar Arjantin'e karşı e, merakla izleyeceğim. Arjantin, Brezilya kupana, Brezilya'da olmasından yola çıkarak e, söylüyorum ki bu kupanın en önemli favorilerinden bir tanesi ancak e, maalesef savunmaları e, biraz alarm veriyor. Yani ileri hattına bakıyorum e, Messi, Di Maria, Higüen, Laveza, Agüero, Palacio e, her bir inanılmaz yetenekler. Ancak geriye bakıyorum e, Fernando Gago var, e, Mascherano var. Yani e, geride şöyle bir Pirlo tarzı bir adam olsa belki ya da Xabi Alonso tarzı bir adam olsa e, bu Arjantin'in kupayı banko alacağını söyleyebiliriz. Ancak şu anki durumları biraz zor. Aslında Arjantin bir düşüş yaşamıştı. Ee, 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Almanya'ya karşı 4-0'lık bir bozgun yaşadılar. Ee, 2011 yılındaki Copa Amerika'da çeyrek finalde elendiler. Yani bunlar Arjantin için şaşırtıcı sonuçlar. Ancak takımın başına gelen Alejandro Sabella e, yeniden yapılanmaya gitti. Tam diyemeyiz ancak e, takımın üzerindeki ölü toprağını attı diyebiliriz. Ee, bakalım Arjantin bu turnuvada e, neler yapacak. İran ise e, yeni bir kadro ile geliyor. Aslında son 2006 Dünya, Dünya Kupası'na katılmışlardı. Ancak o kadrodan sadece 3 oyuncu ile buraya gelecekler. E, Cevat Nekunam önderliğinde bakalım neler yapacaklar. E, onları da merakla izleyeceğiz e, İran takımını e, diyebiliriz. E, bir sonraki gruba da geçebiliriz. Süremiz çok daraldı e, sevgili Volkan. Almanya'nın grubu Almanya, Ghana, Portekiz e, ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Bu grup hakkında neler söylersin? Kısaca alalım senden. Grup bir başka ölüm grubu aslında. Evet. Almanya, Amerika, Amerika en e, zayıf halkı olarak göze çarpıyor. Zira Jürgen Klinsmann'la hiçbir zaman bilme kazanamadılar diyebiliriz. Uzun süredir takımın başında. E, burada da London Donovan'ı kadroya almamış olması... ...çok büyük tartışma yarattı... ...ama zamanında 32 yaşında... ...ve yeni bir jenerasyon... ...yaratmaya çalışıyor Clint Man... ...demek mümkün bu konuda... ...ama böyle efsane bir ismi... kadroya almamak da bence bir hatası... ...İlk maçlarını ...Gana ile oynayacak olmaları... ...avantaj... da Ghana için de bir avantaj bu... ...eğer gruptan çıkmak istiyorlarsa... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne... ...yenebilirler... ...yenmek gerek... Asamoah, Giyen gibi çok önemli bolculardan e, sahipler bir yöndeki dünya kutasında e, damga vurmuştu. Gyan attığı ve atamadığı gollerle özellikle Urga'ya karşı kaçırdığı 6 takımının kaderini verilemişti. E, yani aslında bana bütün oyuncuları aşağı yukarı bir seferde sayabiliriz. E, Juventus'ta Asamoah vardır. E, Muntari, Andriyayev esiyen bildiğimiz oyuncular hep bunlar. Ben bu takımda Vakaso mübarek bir oyuncuya dikkat çekmek istiyorum. Almanya'ya gelince Almanya'da Marco Reus'un sakatlığı büyük bir üzüntü yarattı takımda Marco Reus bu sene Bundesliga'nın en iyi oyuncusu da seçilmişti. Marco Reus'un olmayacak oluşu Almanya'nın hücum e, alternatiflerinde e, opsiyonlarını birazcık azalttı. Ee, Mesut Arsenal performansı fazla iyi değildi. Belki kendini tatlıyordu Dünya Kutası için. Ee, İlkay Gündoğan'ın da sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığını söyleyelim. O da uzun süreliği sakatlık yaşamıştı. Portekiz Divar e, grupta Paulo Bento teknik direktörleri Portekiz İsveç'i Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü performansıyla play-offta eleme şansı yakalamıştı. Cristiano Ronaldo'nun ufak sakatlığı var. Dikoduları dönüyor. Ee, ama kadro yer alıyor. Onu iletelim. Ve, e, Portekiz, Almanya arasında oynanacak 16 Haziran'daki maç. Yani şampiyonun 4. günündeki maç. E, muhteşem bir seyir verecektir herkese. Ve Tülo'nun ilerisi içinde iki takım aslında güzel fikir verecektir. Almanya ve Portekiz burada e grubum காவலse otomatikman Evet. E, H grubu da son olarak kısaca değinelim. Belki de turnuvanın en denk takımlarının olduğu grup. Rusya, Belçika, Güney Kore, Cezayir. E, Belçika biraz gizli favori gibi görünüyor ancak baktığımızda oyuncularının geçtiğimiz sezonu çok daha verimli formda geçiremediklerini söylememiz gerekiyor. Yani e, biraz belki hı hı. patlayacak bir balon olarak da görebiliriz Belçika'yı. Emin değilim aslında. E, Güney Kore genç bir takım. E, 2012 olimpiyatlarında bronz madalya almışlardı ve o kadronun önemli kısmı gelecek buraya. E, bir iş yapabilirler. Rusya'da yeni bir Rusya geliyor aslında hani o arşevinli takım artık e, yok burada ve Zagüevli e, Kokorid'in de bir kadro var bakalım neler yapacaklar ve Cezayir'de e, fizik e, yönü öne çıkan oyuncuları ve Vahit Halilozic ile e, bu turnuvada e, bir şeyler yapmaya çalışacaklar belki turu bile geçebilirler kim bilir e, diyerek <gülüyor> grupları tamamladık. Perşembe akşamı başlayacak heyecan Brezilya Hırvatistan maçıyla. Ee, ve maçlar e, günde 3 maç şeklinde grup maçları devam edecek sonraki günlerde diyebiliriz. Ee, bugünkü programın sonuna gelirken bir, bir mı kaldığını görüyorum. Ben de bu son bir dakikada Roland Garros turnuvasını kazanan e, Maria Sharapova'yı ve Rafael Nadal'ı tebrik ediyorum. Nadal 9. kez kazandı. Sharapova e, da 2. kez kazandı. Roland Garros'u e, kendilerine tebrikler e, bir kez. Kısa haberde Sefa Spor işitme, i̇şitme Engelliler takımı İşitme Engeller Şampiyonlar Ligi'nde 5. oldular. Kendilerini tebrik ediyorum burada ee, diyerek bugünkü notlarımı da veriyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sevgili Volkan Rio'dan ben de İstanbul'dan bugünkü programı sizlere sunduk. E, ben Utku Göker Küçük. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz. E, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.